Köpeğe bir isim bulmamız lazım. Onu kuçu kuçu diye çağıramam. Yoksa bütün köpekler yanıma gelir, dedi Becik. Bu konuda haklıydı. Gerçek köpeklerin etrafına toplanmasından şikayet edecek biri değildi. Ama her seferinde kendi köpeğine ulaşması biraz uzun sürecekti. Sırıtık Mahallesi İyilik Güçleri Komitesi bu sorunu da çözecekti tabii ki. Tatlı, köpeksi, eşsiz ve güzel bir isim bulmak için acilen bir toplantı düzenlediler. Uzun tartışmaların ve beciğin döktüğü birkaç bardak limonatanın ardından en yaratıcı fikir Akide Hanım teyzeden geldi. Şimdi bu tatlı köpek bir patagonya babalok babalık stirpü yer değil miydi? O zaman ona kısaca patako sarkık yanaklı bal babalok babalok diyelim. Köpek yere dökülen limonataları şulops slops yalarken bilir bey bu isme itiraz etti. Akide Hanımcığım bu isim biraz uzun gibi geldi bana ne dersiniz? Akide Hanım biraz düşündü. Bilir Bey haklıydı. Biraz daha düşünüp heyecanla atıldı. O zaman ismi patago sarkık yanaklı bal babalok olsun. Bu nasıl? Bilir Bey sakince ayağa kalktı ve yavaşça başlayıp giderek hızlanan bir alkış başlattı. Kimse alkışa katılmayınca Bilir Bey de yerine oturdu. Ama coşkusu devam ediyordu. Muhteşem. Sondaki çok ekili çıkarınca harika bir isim oldu Akhide Hanım. Siz adeta isim bulma uzmanısınız. Siz, siz gerçek bir isim bulucusunuz. Bulduğunuz isimleri bu dünyada hiç kimse bulamaz. O sırada gürültüden rahatsız olan ve kabuslarından uyanan Bıcık Bey olay yerine geldi. Şak şuk şak alkış sesleri ve köpek avlaması duyuyorum yettiniz artık diye bağırdı. Vıcık Bey'in ortam bozuculuğuna alışkın olsalar da şu anda onun gıcık ve vıcık hallerini çekecek durumda değillerdi. Vıcık Bey izninizle köpeği isim bulmaya çalışıyoruz. Aa, hatta bulduk bile patagos artık yanaklı bal bavalok dedi teyze. Ne köpeği ne patagosu ne diyorsunuz siz? Mahallede bir köpek eksikti susun artık uyamıyorum diye bağırdı Vıcık Bey. Gözlerinden ateş çıkarak evine girdi. Acaba bu kaçıncı uykusu Vıcık Bey'in evine girmesiyle Becik'in oturduğu taburenin üzerine çıkarak konuşmaya başladı. Sevgili Sırıtık Mahallesi İyilik Güçleri Komitesi, bu isim bulma sorununu hemen çözmemiz gerekiyor. Çözüme ulaşmak için adım adım gitmeyi öneriyorum. Tam o sırada Becik'in burnu fena aldık taşınmaya başladı. Çözüme ulaşmak için adım adım gitme peyi. Ready, ready, ready, ready, Evet, yanlış okumadın. Becik, Pitiko diye hapşırır. Köpek bir anda kuyruğunu çok hızlı bir şekilde sallamaya başladı. Belli ki bu ismi çok sevmişti. Bir dakika hangi ismi? Becik herhangi bir isim söylememişti ki. İyilik güçleri komitesi şaşkındı. Bilir Bey emin olmak için tekrar etti. Pitiko? Şimdi köpeğin kuyruğu o kadar hızlı sallanıyordu ki. Bir an için arka ayakları yerden kesildi. Becik, Pitiko deyince köpek hemen onun yanına gidip oturdu. Artık emin olmuşlardı. Köpek, bu tuhaf ismi çok sevmişti. Kararı açıklayan Akide Hanım oldu. Mahallemize hoş geldin Pitiko. Evet, siz de hoş geldiniz. Memo söz sende. Merhaba, 95.0 açık radyodan. bir varmış, hiç yokmuş programda. Hoş geldiniz. Hoş Bugün Covid'den dolayı evlere tıkıldık. E, bundan dolayı lütfen musluk, maske ve mesafe kurallarını unutmayın. Bugün e, Sanem Hanım yanımızda konuk olarak. O zaman biz de kendimizi hatırlatalım. Merhaba evet. e, Mimo'nun program ortağı Tuğba ben. Merhaba Hande ben. Ve kim var aramızda? Evet Memo'nun da dediği <gülüyor> demin e, şahane <gülüyor> kitabın Merhaba. yazarı e, Sırtık <gülüyor> Mahallesi ve Cemo var tabii ki <gülüyor> programımızda. Sırtık e, Mahallesi <gülüyor> kitabının <gülüyor> yazarı e, Sanem Hanım bizimle beraber. Sanem Gençan. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Evet Memun dediği Başladık. gibi e, hastalık Covid bitmiş değil. E, ne yazık ki evet. benim yüzümden bu sefer eve kaldık. E, evde geçiriyoruz. E, dediği gibi hala bitmiş değil. Lütfen bu lehavete e, kapılmayalım. Maske, musluk ve mesafe e, kurallarını da unutmayalım. Hande e, dilersen sen yol al bu kitapla karşılaşma sürecini. Sonra Tanem Hanım'la beraber... Kitap üzerine bol bol muhabbet edelim, sohbet edelim. Tamam. Sıratık Mahallesi. <gülüyor> ee, Uluslararası İstanbul Vegan Festivali 1-2 Ekim'de bu yıl gerçekleşmişti. Ve ben de vegan festivalindeydim. Ve orada bir e, meyaletliğim <gülüyor> kendi standına doğru yol aldım. Bir de baktım ki harika bir yayın evi. Çünkü hep hayvan haklarını ve hayvan özgürlüğünü e, önem veren kitaplar basılmış. Hepsini böyle bir bir incelerken Sırıtık Mahallesi gözüme inişti. O sırada böyle açmış, bakmış, okumuş ve bitirmiştim kitabı. O kadar sıcacıktı ki çok keyif aldım. Sonra Senem Genç Alp Kimdir diye baktım. E, kendisi bir tiyatro yazarı aynı zamanda... E, Çocuk oyunları yazıyor, yönetiyor, oynuyor ve ee, bu kitabın yazarı. Ee, böyle hani bazen bazı karşılaşmalar çok keyifli olur. Ee, hazine bulmuş kadar heyecanlanırsınız. Ben hem sen hem gençlikle hem de bu kitapla karşılaştığımda hem de Mea yayıncılıkla karşılaştığımda hazine bulmuş kadar e, sevindim ve bu kitabı bu hafta. Konuk etmek için önerdim arkadaşlarıma. Şimdi Sanem Hanım söz sizde ee, biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Sonra da Sırı Tık Mahallesi nasıl gelişti? Nasıl bir süreçten yol aldı? Biraz onları sizden dinleyelim. Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle başka ağızdan kitabımı duymak çok heyecan verici. Ben 37 yaşındayım. Yeni yeni anne olmaya alışıyorum. <gülüyor> 2010 yılından beri de işte çocuk tiyatrosu metinleri, işte öyküler, çocuklar için ve çocuklarla her şeyi yapıyorum yani 2010 yılından beri. Bu kitap da aslında benim köpeğimle karşılaşma hikayemiz. Kitabın sonunda da zaten o gerçek hikayeye de biraz yer verdik bir kısmına. Yani. Ben o zamanlar daha böyle yeni yeni oyun yazmaya başlamıştım tiyatro için işte üçüncü oyunumu falan yazıyordum herhalde bir oyun yazmaya çalışıyorum içinden çıkamıyorum bir türlü falan ee, köpeğim var ee, şey yani bir de tiyatro'nun atölyesinde işte yazmaya çalışıyordum köpeğim de orada benimle birlikte şimdiki eşim o zamanki erkek arkadaşım ee, onunla göre işte beni arada dedik ya bir köpek var. Ee, şey köpünün üstünde yatıyor böyle sübelikintisinin üstünde böyle tuhaf bir yani böyle şey bir ırk ee, başta bir çekindim peşinden geldi falan ne yapayım dedim ve öyle bir hikayemiz başlamış oldu öyle yıllardır bizim köpeğimizmiş gibi geçti oturduk oldu yani hiç niyetimiz yoktu onu sahiplenmeye ama o bizi sahiplendi yani biz aslında o <gülüyor> Öyle bir tercih yapmazdık yoksa. Ama sonra e, bana tabii ki hayatım e, ve benim işte etrafımdaki birçok insana hayatının en güzel günlerini yaşatan böyle bir sürü filme, tiyatro oyununa, e, hikayelere, şarkılara falan ilham olan bir köpek oldu. Az önce dediğiniz gibi bazı karşılaşmalar o ilk karşılaşma anında bütün hayatımızı değiştirecek şeylere sebep olduğunu tahmin edemiyorsunuz. Bizimki öyle bir şeydi yani. Hatta bazen böyle duygulanıp ona bakıp şey yani sen misin o ya? Piti ko sen misin? <gülüyor> ya <gülüyor> yani Allah. ya ben görmezseydik, ya, ya da ben de ya şu anda çalışıyorum getirme falan deseydim bambaşka bir şekilde devam eder. Yani şu konuşmayı bile yapıyor olmayacak muhtemelen. O yüzden ee, kitap da işte o yani daha önce onunla ilgili bir tiyatro oyunu yazmıştım. Ama böyle yani anlattıkça anlatası var. Sonra başka bir işte şarkı yapmıştık. İşte film yaptık sonra falan. Bir yandan da böyle sürekli böyle bir, bir şey böyle eğlenceli bir öyküye dönüştürmek istiyordum. Çünkü benim için böyle hani ben tercih etmezdim muhtemelen. Ee, ve bir. Bana bunu anlatsaydı belki daha kolay tercih ederdim. Yani uzun bir süre çekindik çünkü biz Fiko'dan. Ee, ama bu yani şey e, böyle bir anısı olan yani bunun başka insanlara da ilham olabileceğini düşündüm. Özellikle çocuklar bu konuda çok önemli bence. O yüzden böyle bunu paylaşmaya karar verdik. Sonra işte çok uzun tabii 4-5-6 yıl önce falan aslında yazmıştım ben bunu. Ama sonra. Araya pandemi girdi. Başka talihsizler oldu, talihsizlikler oldu. İşte bugünlere kadar geldi, Şimdi bakalım başına neler gelecek. <gülüyor> Ama böyle bir hikaye. Tabii ki bir de bu dönemde e, bununla bu kitapla karşılaşıyor olmak şu zamanda e, tam da zamanıymış aslında bu kitap. Bizim de konu kalma durumumuz. E, tabii şey noktası çok doğru. E, size katılıyorum. Aslında dünyayı evrilitecek ve değiştirecek olan çocuklar, e, sevgili nasipetim dediği gibi dünyaya bırakalım çocukları. Çünkü onlar değiştirecekler ve güzelleştirecekler. şu e, kuşağından çok umutsuzuz. E, çünkü evet. pırıl pırıl aktivist arkadaşlarımız var. E, Greta ile başlayan mükemmel bir e, dönüşüm var. E, çok inançlıyım. Ve özellikle bu hayvan hakları ve e, bu gibi e, sokak hayvanlarının e, daha güzel yuvalarda e, daha sıcak yuvalarda var olmasını sağlayacak olan da evet bence çocuklar. E, çünkü onlar bizden daha duyarlılar, daha gerçekçiler ve daha dönüştürücüler. Evet. E, o yüzden bir çocuk kitabıyla bunu anlatıyor olmak çocuklara dokunuyor olmak e, oldukça güzel tıpkı GRIPS tiyatrosunun da söylediği şey ilk başladıkları zaman yetişkin tiyatro ile başlıyorlar e, sokak tiyatrosu yapıyorlar ama olmuyor yani e, ve politik bir tiyatro yapıyorlar diyorlar ki sonra hayır doğru olan bu değil e, biz bunları çocuklara anlatmalıyız ve çocuklar ailelerini anlatmalı diye yola çıkıyorlar e, aslında bir nevi böyle ee, o yüzden bu yolu seçmek çok güzel ee, tabii sadece pitikoyla kalmıyor e, şeyimiz hikayemiz çünkü sizin şahane birkaç tane de çocuk e, oyununuz e, var özellikle bir tanesi Hı. var ki ona değineceğim ama ondan önce sevgili Memo acaba e, bu kitap hakkında çünkü Memo da okudu ee, yazarımıza söylemek istediğin bir şey var mı? Çünkü sen kitap okuyan e, ve ulaşılması istenen kişi sensin. Sen ne düşünüyorsun bu kitap hakkında? Nasıl ben, bu kitabı, yani ben bu kitabı gerçekten beğendim ve e, bir şey sormak istiyorum size hakkında. Köpeğin adına neden psiko koymak istediniz? Şimdi biz uzun bir süre isim vermek istemedik. Çünkü tedavisini tamamlayıp aslında başka birine sahiplendirmek istiyorduk. Ee, hani isim koyunca çünkü artık bizimmiş gibi olacak diye uzun bir süre isim vermekten kaçındık. Sonra işte isim vermeden bir buçuk yıl falan geçirmiş olduk. <gülüyor> Hep böyle cinsini, cinsiyle çağırıyorduk. Sonra baktık o da sevimsiz bir şeye dönüştü öyle bir anda böyle çocukların arasında öyle bir anda hakikaten hapşuruk gibi çıktı çıkıverdi ağzından öyle hiç derinlemesine de bir manası yok yani tamamen o anla ve o panikle alakalı bir şey öyle bir anda çıkıverdi öyle kaldı. Peki e, ben bu kitabın hayat hikayesini yani Kipinayet hikayesini okudum gerçekten çok güzel bir hayat hikayesi vardı. Google'dan araştırdığımda bulduğumda şöyle yazıyordu e, doğru hatırlıyorsam e, şey plajdayken bir tane size galiba bir anne sormuştu köpeğin adını ama siz adını daha koymadığınız için e, biri hemen e, aklını uydurmaya çalıştı ben kim bilmediğim için ondan söylemiyorum. Bilmiyor diye için. Biri hemen psiko dedi. Onu evet. siz de galiba o kişiye o... dik dik baktınız diye. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ama <gülüyor> e yanlış da evet. yani ise, evet. o Ben söylemiştim aslında ismi. Tam olarak böyle plajda. E, reklam filmi gibi bir an böyle çocuklar oynuyor, köpekler toplar havada uçuyor, çocuk kahkahaları falan bir anda çocuklardan birinin annesi ismi ne deyince bize sürekli türüyle seslendiğimiz için hani henüz ismi yoktu. Tam böyle türünü söyleyince yani şimdi bu güzelim pembe ve bulutlar dağılsın istemedim bir anda türünü söylemeye dilim var varmadı o yüzden bir ilk Ecesini attıktan böyle hapşırık gibi çıktı işte ağzından. Evet, o yüzden tuhaf bir isim oldu. Ama doğru Bu, hatırlıyorsun. Ama ben e, Pitiko ismini çok sevdim. Çok güzel bir asla. <gülüyor> ya evet bütün çocuklarda çok seviyor. E, hatta böyle e, bizim işte yazlık evimizdeki çocuklar böyle çok oynuyorlardı sabah. Bu arada Pitiko böyle günde 7-8 saat yüzen bir köpekti çocuklarla. Onlar böyle bir şarkı yazmışlardı Pitiko'ya. Sürekli terlik atıyorlar, geri getiriyor, top atıyorlar, geri getiriyor falan. Böyle altı, yedi tane Şar çocuk. Şarkı yazılıyor musunuz? Evet ben seni her şeylerden, yan yan yürüyen yengeçlerden, renkli renkli kalemlerden, parmak arası terliklerden çok seviyorum. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> yani bu gerçekten çok tatlı. Şeyla... Çocuklar yazdılar. <gülüyor> evet evet. İşte yani çocuklar o şeylerde yani sürekli değişiyordu işte bu parmak arası terlikler, renkli renkli kalemler, işte uğur böcekler. İşte bilmem neler neler. O malzemeler sürekli değişiyor. Ama, ama melodi de çok güzelmiş. Melodisi de çok güzelmiş. Evet. <gülüyor> e, peki e, bizim e, programımızın konsepti aslında hmm. her kitabın e, bir şarkısı evet. vardır diye çıkıyoruz aynı zamanda. E, tıpkı hikayelerimiz, resimlerimiz böyle kulağımızda bir melodi bırakıyor diye düşündük. Ee, bu konuda da tabii Hande e, şahane şeyler yaratıyor. Sanırım <gülüyor> e, bugün için diğer konulara geçmeden <gülüyor> önce Hande e, ister misin? Sanırım. Sanırım Hanım. E, senin, nasıl bulacak? Evet nasıl bulacak? Ben yine tabii ki bayıldım. <gülüyor> Çok güzel bir Teşekkür ederim. Ay, çok eğlenceli. Harika harika. Beciktir benim adım Hoplar zıplar oynarım Sabahları yere düşmüş Yaprakları toplarım Beciktir benim adım Hoplar zıplar oynarım Sabahları yere düşmüş Yaprakları toplarım Bir, iki, üç diye Tam başladım saymaya Karman corman tüyleriyle Uzanmıştı ortaya Bir, iki, üç diye Tam başladım saymaya Karman corman tüyleriyle Uzanmıştı ortaya. İlk kez görmüştüm onu. Bir de kıvrık kuyruğu sevgi dolu gözleriyle, ıslak yuvarlak burnu. İlk kez görmüştüm onu. Bir de kıvrık kuyruğu sevgi dolu gözleriyle, ıslak yuvarlak. Demiştim ona İyi ki bizi bulmuş Ve hoş gelmişsin yuvana pitiko pitiko Pitiko Bravo. Ay çok duygulandım. <gülüyor> harika, harika. Ne mutlu. Yani. Ne mutlu şahane. <gülüyor> gerçekten çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ee, ne güzel bir his oldu böyle. Ay çok teşekkür ederim. <gülüyor> Biz teşekkür evet, ederiz. Evet. Pitiko ile bizi harika. tanıştırdığınız için e, gerçekten e, çok keyifli bir hikaye. E, bence bu kitap alınmalı ve okunmalı. Evet. Çünkü aslında e, sadece sizin çevrenizdeki yer değil, sayenizde bizler de ve bize çok başka bir yerden dokundu. E, ve ne söyleyebilirim? Bakık açımı çok daha fazla değiştirir. Daha daha, e, daha dikkatli olmam ve daha duyarlı olmam noktasında ben bağımlarım ama Pitko'nun gerçek hikayesi, çocuklara ulaşmanız, Pitko'yu tanımak, e, o sevgi dolu bakışı e, çok çok kıymetli gerçekten çok teşekkür ediyoruz bizi onunla buluşturduğunuz ben için ee, ben teşekkür ediyorum de yer verdiğiniz için onun hikayesine ne demek ee, peki biraz da şeyden bahsedelim <gülüyor> tiyatrodan bahsedelim. E, Gulup Gulup'tan bahsedelim e, çünkü e, önemli bir nokta biraz buralara deneyim tiyatrolür neler yapar e, hayvanlar hakkında çok fazla oyun var e, evet Pitiko ile başladık peki Gul Gulup bakalım neler anlatıyor biraz da oraya değinim Gulup Gulup da yani onun hikayesi oyunları yani bir derdi olan oyunlar olmasına önem veriyorum açıkçası. Yani çocuklarda böyle bir şeyi bir uyandırmak, bir şeye dokun, dokunmak e, benim için önemli. E, bir gün elime böyle bir broşür geçti. E, bir Yunus Parkı e, ilanı. İşte Papicik diye bir yunus, işte yıldız yunus falan. Diğer yıldız yunusları görmek için falan... Yani böyle aşırı güzel görünen bir yunus. Adana da papicik koymuşlar falan. Yani o, onu böyle gördükten sonra ya dedim. Look. Yani küçücük bir havuzun içinde bir de adını da papicik koyuyorsun. Bir de kim bilir neler yaşıyorlar ve nelere maruz kalıyorlar. Ve insanlar gidip bunu yani seyrediyorlar tabii ki çocuklar. Bunun çok ayırdına varacak şeydi de değil yani bizim yetişkinlere orada görev düşüyor ee, çocukları yönlendirmek açısından çocuklar tabii ki yunusları görmek ister diğer deniz canlıları ya da işte hayvanat bahçesindeki hayvanları görmek ister ama işte çocukların gördüğünden çok daha farklı bir manzara var sonra biraz ben bunun üstüne bir okuyayım araştırayım dedim ee, çok cahilmişim bu konuda yani. Yunus parklarında olanlar, siliklerde olanlar, işte hayvanat bahçesinde olanlar gerçekten korkunç şeyler e, öğren. Yani e, sonra işte hatta bir, biraz oyunlaştırmaya başladıktan sonra da e, iki Yunus veterineri, iki bilim insanı var bize çok yardımcı oldular bu süreçte e, Erdem'dan yerle birildandan ya yer. onlardan çok böyle destek aldık. Gerçekte e, balıkların mesela hani ağız yapıları yayvan olduğu için yunusların hep böyle mutlu ve güler yüzlü hayvanları olduğunu zannediyoruz. Ama o, o tutsaklılar tabii ki orada. Evet. Ama işte şey e, yani oyunda da bunu bunun üzerine biraz şey yapmak istedik. Oyunun hikayesi de e, işte deniz altında bir müzik grubu var. Resim seven kardeşler diye. <gülüyor> e, işte bunları, bunun solisti ünlü olmak istiyorum diyor işte şarkılarıma bütün okyanus bilsin istiyorum. İşte hatta insanlar bile duysun şarkılarını istiyorum falan diyor. Diğer deniz da diyor ki yani insanlar çok da güvenli değil çok da heveslenme falan. Bu böyle şey düşüyor yollara hayır diyor işte ben insanlara ulaşacağım. Sonra işte Yunus Eğlence Parkı'na gitmek istiyor. Ya diyor, düşünsenize insanlar Yunusların eğlenmesi için park yapmışlar Yunus Eğlence Parkı yani daha şahane ne olabilir ki diye orada işte yıldız Yunuslar ve ünlü olma hayaliyle oraya gidiyor ama işte Yunus Eğlence Parkı'nda işlerin çok öyle olmadığını görüyor sonra e, onları seyretmeye gelen çocuklardan biri Yunusların aslında mutlu olmadığını fark ediyor ve diyor ki ben sizi kurtaracağım oradan diyor ve böyle bir ee, şey başlatıyor ee, ve böyle şarkıcı Yunus'u el ile kurtarıyor çocuklar. Yine çocuklar hayatı kurtarıyor. Gibi. Oyun devam ediyor. Evet. Ee, peki yakın zamanda hani izleyebileceğimiz bir alan var mıdır? Bir tarih var mıdır? Evet devam ediyor. Hatta Aralık ayında Akatlar Kültür Merkezi ee, Aralık ayında Akatlar Kültür Merkezi'nde olacak sanırım 10-11 Aralık'ta Hı -hı. E, o zaman e, buradan tüm seyircilerin e, Akatlar Kültür Merkezi'nde ederim. oynayacak saat 1'de Tam, süper e, Akatlar Kültür Merkezi'nde Aradık peki takvimi de herhalde ileri tiyatrosunun sosyal medyasından takip ediyor Aa, olacağız ben ne yazık ki üzülerek siz de kötü haberi vermek istiyorum ama yayınımız yo, <gülüyor> yo, <gülüyor> yo, <gülüyor> yo, <gülüyor> bizim... ne kadar üzülüyor Yet yetmiyor ben, değil ben, mi vardı <gülüyor> evet son üzgünüm çok isterdim evet bize süre yetmiyor soracaklarımız çok sorular var yazarımıza da inan, eminim dinleyicilerimiz de soracağı sorular var bunları biraz kitabı ve seyircilere dinleyicilere bırakıyoruz aslında okuyuculara bırakıyoruz çünkü yazarımıza ulaşmak o kadar da zor değil mesela evet ama resimleyenden de bir söz etmiş olayım. Evet lütfen. Onun adını da söyleyelim. Tabii. Ege Karadayı harika çizimler yapmış ve kitap meyav yayınlarından çıkmıştı. Ege tekrar. Karadayı evet. 2022 sorularım vardı ama kaldı. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> bir Yeni, Yeni kitap geliyor bu arada. Sıratık Mahallesi'nden yine mahallenin serisi geliyor dediniz değil mi? Kahraman Köpek Çiço mu? <gülüyor> Sürpriz mi? Onun da bir hikayesi var mı? <gülüyor> yani şey daha var. ya O aslında Piti gelişiyle ilgili. Hatta olacak diye konuştuk. İyi denemeler var işte bilmiyorum. <gülüyor> çok güzel. Um, Ama bu, başka musun? hikayeler de var. Başka kitap projeleri de var. Kısa zamanda umarım. Başka aksilikler olmazsa. Umarım tez zamanda kaleminize no. sağlık. Ee, evet. Böyle hep akıp umarım. gitsin. Biz e, bu mahalleyi çok sevdik. Evet. E, mahalledekileri de çok sevdik. Aslında konuşacak çok şey vardı ama umarım yeni kitaplarda yeniden buluşmak üzere diyorum ben. E umarım daha fazla kitap gelir. <gülüyor> Bekliyorum. Umarım. O zaman, teşekkür o zaman ediyorum. çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. E, haftaya yeni bir programda. Memone diyoruz. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum, yer verdiğiniz, izlemek <gülüyor> saydığınız için. Biz bize konuk olduğunuz için e, yine teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. 7 gün 6 gece sonra. 7 gün 6 gece sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşça kalın. <gülüyor> üzere. Teferi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru dedim. Evet. Görüşmek üzere. İyi şanslar. <gülüyor>